Avrupa Porselenleri ve Camları Müze koleksiyonunda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde üretilen 5000 civarında porselen kap bulunmaktadır. Bu eserler, 18. yüzyılın başları ile 20. yüzyılın başları arasındaki dönemde üretilen Alman, Fransız, Avusturya, Rus porselenleri ile Varşova, İtalya, İspanya fayanslarından oluşmaktadır. Önemli bir bölümünü, Yıldız Sarayı'ndan devir ve satın alma yoluyla koleksiyona dahil edilen eserlerin oluşturduğu bu porselenlerin arasında, genellikle sultana ve saray erkanına diplomatik hediye olarak gönderilen erken dönem Avrupa porselenleri, ince işçilik ürünü olmaları açısından sahip oldukları değerle öne çıkar. Alman porselenleri Almanya'da Polonya Kralı ve Saksonya Prensi August'ın himyesinde ilk kez porselen üreten kişi, kimyacı Johann Friedrich Böttger'dir. Topkapı Sarayı koleksiyonunda bulunan Alman porselenlerini, Meissen, Dresden, Högüst, Berlin, Frankenthal, Nippenburg damgalı porselenler oluşturmaktadır. Meissen damgalı porselenler Alman yapımı porselenlerin içinde önemli bir yer tutar. Saray koleksiyonunda 1717'lere tarihlendirilen erken dönem Meissen porselenlerinden örnekler vardır. Saray koleksiyonunda yer alan Almanya porselenlerinin ikinci grubunu, KPM damgalı Berlin porselenleri oluşturur 1857 tarihli ve Tavlibart imzalı porselen saat ve bir çift şamdan koleksiyonun en güzel eserleri arasındadır. Üçüncü grup Alman porselenleri ise, Mainiz-Prensli sınırları içinde 1746 yılında üretime başlayan Höcst porselen fabrikasının ürünleridir. Nippenburg porselen fabrikasında 17, 69, 17, 74 yıllarında üretilen porselenler koleksiyonda bulunan Alman yapımı porselenlerin dördüncü grubunu oluşturur. Avusturya porselenleri 18. yüzyıl boyunca ve 19. yüzyılın ilk yarısında Meissen ve Viyana'daki porselen fabrikaları, Osmanlı İmparatorluğuna ihraç ettikleri porselenlerin Osmanlı gelenek ve adetlerine uygun olmasına büyük önem göstermişlerdir. Kapaklı tabaklar Tepsiler, şeker kutuları ve cezveler özellikle Osmanlı Sarayı için bu doğrultuda verilen ürünlerdir. Saray koleksiyonunda yer alan 1730 yapımı Viyana porselenlerinin ilk örneklerinden olan Neyen İbrik Takımı ve Masa Üstü Yemek Servis seti koleksiyonun en önemli eserlerindendir. Fransa porselenleri Avrupa porselenleri arasında önemli bir grubu oluşturan Fransız yapımı porselenlerin üretimine 17, 38, 17-56 yıllarında Paris yakınlarındaki Vincennes Şatosu'nda başlanmıştır. Fransa Kralı Louis Kilipe, 1830-1848 dönemine ait orman manzaralı yemek takımı, saray koleksiyonu içinde çok özel bir yere sahiptir. Koleksiyonun Fransa Porselen grubunda 1770'de Limoged'e kurulan porselen fabrikasında üretilmiş olan eserlerde yer alır. Bu eserlerden, 1867 yapımı bir çift güvercin heykeli comolya imzası taşımaktadır. Fransa Porselen grubu arasında basket ve Fere, brewer brianchon ve Roussiao gibi özel atölyelerde üretilen eserler de vardır. Bu eserlerin arasında bulunan Roussiao yapımı, Sultan Abdülmecit Turalı ve Türk bayrağı desenli iki adet kapaklı tabak ile, 1820'lerde Paris'te üretilen jacob petit damgalı sürahi, bardak, Tabak ve keseler, saray koleksiyonunun en önemli Fransız porselenlerindendir. Rus porselenleri saray koleksiyonundaki Rus porselenlerinin tamamı, İmparatorluğun s.t. Petersburg'da bulunan porselen fabrikasında üretilen Çarnicola damgalı porselenlerdir. Rus porselenleri Çarnicola tarafından Sultan I. I. Mahmud'a diplomatik hediye olarak gönderilmiştir. Arşiv bilgelerinde Çarnikola'nın Sultan I. I. Mahmud'a gönderdiği yemek takımının 2000 parçadan oluştuğuna dair kayıtlar mevcuttur. Ancak, bugün Topkapı Sarayı koleksiyonunda bulunan Rus porsilenlerinin sayısı 450 civarındadır. Avrupa fayansları koleksiyonda yer alan ve İspanya, Fransa ve Almanya'da üretilen örnekleri içerisine barındıran Avrupa fayansları arasında en ön plana çıkanı, 1732 yılında Leh Kralı Stanislaus Poniatowski tarafından sultan Abdülhamid'e diplomatik hediye olarak gönderilen yemek takımdır. Japon imari porselen tarzının taklidi olarak yapılan bu yemek takımında bulunan parçaların üzerinde padişahın övüldüğü sözler yazılıdır. Avrupa camları koleksiyondaki Avrupa camları, ağırlıklı olarak değen ibrik takımları, tatlı hokkaları, kapaklı kaseler, küçük ve büyük tabaklar, Sürahi ve bardaklar, şerbet kadehleri, şerbet ibrikleri, kahve fincanları ve zarfları, avize fanusları ve şamdanlardan oluşur. Koleksiyonda Bohemya cam ve kristalleri önemli bir yer tutar. Bohemyada 17. yüzyılın ilk yarısından itibaren cam sanayisinde devrim yaratan bir teknikle yeni bir cam türü üretilmeye başlanmıştır. Koleksiyonda Bohemia cam fabrikasında çalışan Ludwig Moser'in 1857-1893 yıllarında ürettiği eserlerden Sultan I. Abdülhamit için özel olarak yaptığı kapaklı bir sürahi ile 6 adet bardaktan oluşan takım bulunmaktadır. Saray koleksiyonunda ayrıca Fransız, İngiliz ve Rus yapım cam örnekleri de yer almaktadır.